Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemmil enbiyeyi vel mürselin. Ve ila cemmil evliyeyi velhamdülillahi Rabbil alemin. Hep beraber Esma ve Hüsnayı anlamaya çalışıyorduk. Önce Allah'ın zat ismi, Allah ismini anlamaya çalıştık. Sonra evet. ilk sure olan Fatiha'dan Allah'ın Rab ismini, Rahman ismini anlamaya çalıştık. Bugün de inşallah Allah'ın Rahim ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın Esma ve Hüsna'sını anlamaya çalışırken, Kur'an'a göre anlamaya çalışıyoruz. Allah isimlerini nasıl tanıtmışsa kendini nasıl tanıtmışsa inşallah hep beraber öyle anlamaya, Allah'ı öyle tanımaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenirken bir de kendimizi tanımaya, insani, Hazreti insani tanımaya çalışıyoruz. Çünkü Allah ayet-i kerimede Yeryüzünde bir halife yaratacağım. O yarattığımı yeryüzüne halife kılacağım buyurdu. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Yeryüzünde Allah'ı temsil ediyor. Allah'ı nasıl temsil edeceğini bilebilmesi için mutlaka Allah'ı esmaül hüsnasından tanıması lazım. Eğer Allah'ı tanımıyorsa ona nasıl halife olur? Halife olması mümkün müdür? Ya da Esmaur Hüsna deyip Allah'ın güzel isimlerini ezberlemeye çalışıp ben ezberledim, isimlerini biliyorum demek yeterli olur mu? Elbette ki yeterli olmaz. Bunun için Allah'ın isimlerini hep beraber öğreneceğiz inşallah. Bugün Rahim ismini anlamaya çalışıyoruz. Önce ayetlere göre Allah, ayet-i kerimede Rahim ismini nerede, nasıl zikretmiş? Onu öyle anlamaya çalışıyoruz. Evet, buyurdu ki ayet-i kerimede ayetler yaklaşık 220 tanedir. Hepsini elbette ki okuyamıyoruz. Bir kısmını okuyup anlamaya çalışacağız. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki de ki Allah'ı seviyorsanız hitap Resulullah Efendimiz'edir de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah daima gafur ve rahimdir. Sevmek de Allah'ın gafur ismine Rahim ismine tabiymiş. Eğer Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun Resulüne tabi olmamız gerekir. Tabi olurken elbette ki gücümüz bütünüyle buna yetmez. Ama Allah devamında ne buyurdu? Allah gafur ve rahimdir. Sen çabani gayretini sarf et. Allah onu sana ihsan eder, ikram eder rahmetiyle mağfiretiyle sana muamele eder dedi. Evet. Bir de Hud suresinin 90. ayetinde buyurdu. Ve stagfiru rabbakum. Rabbine istiğfar et. Summe tubu ileyhi inne rabbi rahimu ve dud. Rabbine yap. Sonra ona tevbe et. Sonra ona dön. Rabbine dön. Muhakkak ki Rabbim rahim ve veduddur. Rahimdir. Sonsuz merhamet sahibidir. Çünkü veduddur o. Çünkü o seviyor. Allah'ın rahmeti sevgisinden tecelli ediyor. Allah vedud olduğu için kuruna karşı Rahimdir ve O'nun Rabbidir. O'nu terbiye eder. Yapılması gereken şey nedir? Allah'a dönüp, Rabbimize dönüp, O'na istiğfar etmemizdir. Eğer böyle yaparsak, Rabbimiz bizi rahmetinin içine alır. Neden? Çünkü O seviyor O'ndan. Bir kul olarak o zaman, Allah'ın Rahim ve Vedud ismi, Keç peşe geldiği için onu öyle anlamak lazım. Biz de nasıl tecelli etmemiz lazım? Önce Allah'a istiğfar etmeyi sevmemiz lazım. Ona dönüp tövbe etmemiz lazım. Günahlarımızı mağfiret etmesini istememiz lazım. Onun rahmetini sevmemiz lazım. Onu sevmemiz lazım. Bunun karşılığında Allah rahim ve vudud olarak tecelli eder, rahmetiyle muamele eder, bize olan, kuluna olan sevgisini gösterir. وَهُوَ evet. O'dur sizi yeryüzünde halife kılan, Allah insanı yeryüzüne halife kılmış, ve rafa'a ba'dakum fawqa ba'din bir kısmınızı bir kısmınız üzerinde derecelerle üstün kıldık leyablu'akum fima ataakum size verdiklerinden dolayı sizi imtihan etmek için Allah kullarını birbirlerine karşı Malca, mevkic'e üstün kılmasının sebebi imtihan içilmiş. Size verdiklerimizden dolayı sizi imtihan etmek için neyi vermiştir Allah? Evet, yaratırken önce Esmaül Hüsna'sıyla tecelli etmiş. Hangisi evet. halifeliğini yapar diye? Evet, baş tarafta öyle buydu. Yeryüzünde sizi halife kıldık. İnne Rabbekeseriül iqab. Muhakkak ki Rabbinin ikhabi, cezası seridir. Çabuk görür. Ve innehu le rahim. Ve o gafur ve rahimdir. Hasabı seri olarak görür, çabuk olarak görür, şiddetli olarak görür. Ama gafur ve rahimdir. Mağfiret eder çünkü o rahimdir. Başka bir ayet kelimede buyuruyor ve rahmeti vasiyesi kendi şey. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Evet, Muhakkak ki senin Rabbin gafur ve rahimdir buyurdu devamında. Eğer Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmışsa, gafur ve rahim olduğu için. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak da bizim de rahmetimizin, gücümüzün yettiği kadarıyla, elimizden geldiği kadarıyla her şeyi, herkesi kuşatması lazım. Herkese, her şeye rahmetle muamele etmemiz lazım. Bununla beraber yanlışları, eksikleri olursa mağfiret etmemiz lazım halifesi olarak. Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Bir varlığı neyi sever Allah? Kendini sever. Dolayısıyla kendi esmasını, isimlerini sever. Kulü üzerinde esması ne kadar tecelli etmişse o kadar o kul onun sevgisine layık olur. Yani kulü üzerinde kendi isimlerini sever. La rafdja eykum rasulun min enfusikum. Evet, size sizin içinizden bir Resul gelmiştir. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Harisun aleykum bil müminin. O müminlere karşı çok haristir. Müminlere çok düşkündür. Raufun Rahim. Ve o müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir. Eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, müminlere karşı Rauf ve Rahimse, ise, müminlerin sıkıntıya düşmesi ona çok ağır geliyorsa, biz de ona iman edenler olarak, ona tabi olanlar olarak müminlere karşı öylesine Rauf ve Rahim olmamız lazım. Yoksa ona Uymuş olmayız. Allah ne buyurmuştu? De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Sizin günahlarınızı mahfuret etsin buyurmuştu. Evet bizim de ona uymamız için, uyabilmiş olmamız için rauf ve rahim olmamız gerekir. Gümâ überriğû nefsî innen nefsi. La bir su Ben nefsimi temize çıkarmıyorum Çünkü nefis aşırı şekilde bütün şiddetiyle kötülüğü emreder İlla ma rahime rabbi inna rabbi gıfurun rahim Rabbim rahmetiyle muamele etmiş bu müstesna Muhakkak ki Rabbim Gafur ve rahimdir. Evet, bu bir peygamberin duasıdır. Ben nefsimi temize çıkarmam dedi. Bu durumda hiç kimse nefsini temize çıkarmaz, çıkaramaz. Çünkü nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder dedi. Rabbim rahmetiyle muamele etmiş, bu müstesna. Çünkü benim Rabbim Gafur ve rahimdir dedi. Nebbe, ibadi, kullarıma haber ver. Enni enel gıfûrur rahim. Evet, muhakkak ki ben Gafur ve rahim. Allah kullarım beni böyle tanısın, böyle anlasın. Ben Gafur ve rahim kullarıma haber ver dedi. ve an azabihu huvel azabul alim ve benim azabım da elimdir iç yakan bir azabım da vardır ma yefalullahu bi azabikum allah size neden azab etsin in şekertum ve emantum ve kanallahu shakiren eğer siz iman eder ve şükre ederseniz Allah size neden azap etsin Allah şükre karşılık verendir. Umma erselna min resulin illa li yuta'a bi iznillah. Biz her gönderdiğimiz resulü kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Velau annahum iz enfusehum Onlar kendi nefislerine, kendi kendilerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi, fastagfirullah ve rasul. Onlar Allah'a istiğfar etselerdi, af dileselerdi Allah'tan bir de resul onlar için af dileseydi, onlar için istiğfare eseydi. Le <gülüyor> vecedu lillahi tevvaben rahima. Allah'ı tevva ve rahim olarak bulurlardı. Allah onlara onların tövbesini kabul eder, onlara rahmetiyle muamele ederdi. Ve stagfirillahi innallaha kana gafuren rahima. Allah'a istiğfar et. Allah'tan mahfilet dile. Çünkü Allah gafur ve rahim'dir. Gafur ve rahim ismi ikisi beraber Kur'an-ı Kerim'de 63 defa geliyor. En çok gafur ve rahim olarak geliyor bu isim. قَالَتِ arabu آمَنَّ kul Araplar dediler ki, Bedeviler dediler ki biz iman ettik de ki onlara lem tu'minu velakin qalu eslemna. Onlara de ki biz iman ettik demeyin. Biz de Müslümanlardan olduk deyin. Biz de Allah'a teslim oluyoruz olduk deyin. Ve lem ma iman. Çünkü iman daha sizin kalbinize dahil olmadı. İlman, i̇man daha kalbinize girmedi. Fi <gülüyor> kulubikum. Kalplerinize iman girmedi. Ve entu tullahi ve resuluhu. Eğer siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz Yertiküm men amalinikum Allah amellerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. İnellahu gafurur rahim. Muhakkak ki Allah gafur ve rahim. Onun için ben inandım demek iman değildir dedik. Bir topluluk geliyor resul Efendimize iman etmeye geliyor. Resulullah Efendimiz imani İslam'ı anlatıyor onlara, onlar biz iman ettik dediler, Allah bu ayeti indirdi, biz iman ettik demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Eğer siz Allah'a ve Resulüne tabi olursanız, itaat ederseniz, Allah sizin amellerinizden, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez, o gıfır ve rahimdir dedi. Eğer iman bir kalbe dahil olursa okul Allah'a aşık olur. Waman yamal su'e ev yezdim nefsahu her kim ki bir kötülük yaparsa ya da kendi nefsine zulmederse söme <gülüyor> yastaqfirillahi. Sonra istiğfar ederse yecidillahi اللّٰهَ rahima, <gülüyor> Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur demek tövbe ettiğinde Allah'ın kendisinin tövbesini kabul ettiğini kendisini mahfiret ettiğini bütün gönlüyle tadar demektir. Allah bulur dedi. Allah'ı gafur ve rahim olarak bulur. Ben tövbe ettim, istiğfar ettim. Acaba affettim mi, etmedi mi diye eğer bir tereddüt geçirirse kul bu imanda zafiyettir. Allah'ın gafur ve rahim olduğuna iman etmemektir çünkü. Kul, in kuntum tuhibbune allâhe fettebiûni'' De ki eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun ve اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ kum. Allah da sizi sevsin, sizin günahlarınızı mağfiret etsin. وَاللّٰهُ غَفُورٌ rahim Evet. Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Eğer biri Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa yapması gereken şey neymiş? Resulüne tabi olmakmış. Resulüne tabi olursa Allah onun günahlarını affeder. Allah onu sever. Günahlarını affeder. Çünkü o gafur ve rahimdir. İlla menzele mesumme beddele husna. ba'desu kim bir zulüm yaparsa, bir haksızlık yaparsa sonra o yaptığı zulme kötülüğe karşılık bir iyilik yaparsa ve inne gafurun rahim muhakkak ki ben gafur ve rahimim dedi Allah. O zaman bir yanlış yaptığımızda yapmamız gereken şey ona karşılık bir güzellik, bir iyilik yapmaktır. Allah'ın mağfiretine ermek için rahmetini hak etmek için Ayetleri böyle okurken aynı şekilde kendimize de öyle anlamamız gerekir. Elâ men tabe ve amene ve amile amelen sâliha Tövbe edip iman edip salih amel işleyenler ve ulaike yubeddülallahu seyyiatihim hasenat Allah onların günahlarını sevaba çevirir ve kan Allahu Gafuran Rahim'a Çünkü Allah Gafur ve Rahim'dir. Evet, kim tövbe eder? Önce tövbe etmesi lazım. Günahların sevaba dönmesi için. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihah. Kim tövbe ederse, yanlış yaptıktan sonra, günah işledikten sonra, küfre düştükten sonra Allah'a dönerse, tâbe, tevbe, Allah'a dönmektir çünkü. Allah'a dönerse ve iman ederse ve salih amel işlerse, işlediği ameller salih amel olursa Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Çünkü Allah gıfûr ve rahîmdir. Selâmun qevlen min Rabbin rahîm. Bu cennetteki Allah'ın kullarına verdiği selamdır. Evet, cennette onlara Allah'ın selamı vardır, selam sözü vardır. وَاِنَّ الْرَبَّكَ لَهُوَ azizur rahim. Evet, muhakkak ki senin Rabbin aziz ve rahimdir. Bütün şeref kendisine aittir ve o kullara hiçbir şekilde ihtiyacı olmayandır ama kullarına karşı rahim olandır ve tevekkül al azizir rahim aziz ve rahim olan Rabbin'e tevekkül et, ona güven. "Kale, kale Rabbi inni zlem tu nefs'i, faghfir li, faghfir alahu inna huwa alghafurur rahim." Bu Hazreti Musa'nın söylediği idi. Evet. Dedi ki Rabbim, ben kendime zulmettim, ben nefsime zulmettim. Beni mağfiret et. Evet, Rabbi de onu mağfiret etti. Çünkü o Gafur ve rahimdir. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki, ey kendi nefisleri hakkında hadlerini haddini aşan kullarım. La tegnetü min rahmetillah Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnne Allah yaghfiru zunube cemia. Muhakkak ki Allah bütün günahları mağfiret eder. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü o gafur ve rahimdir. Günahımız ne olursa olsun, kendi nefsimize yaptığımız zulüm ne olursa olsun, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin dedi Allah. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. siler. hiç olmamış gibi muamele eder. Çünkü o Gaffur ve Rahim'dir dedi. Asallahu en yecale beynekum ve beyne'llezina adetum minhum. Sizinle kendileri arasında düşmanlık bulunan kimseler umulur ki Allah sizin aranıza meveddeten bir meveddet bir muhabbet koyar. Ve rahim. Çünkü Allah gafur ve rahimdir Evet sizin de kendi aralarında düşmanlık olanlar olanlara Düşman gibi durmayın, düşman gibi davranmayın. Evet, olur ki Allah sizin aranızda bir muhabbet koyar, kendinden bir meveddet verir. Allah gıfır ve rahimdir. Allah düşmanlık yapmayın dedi yani. Tenzilun minel rahmanir rahim. Kur'an, Rahman ve Rahim olan Rabbiniz'in indirmesidir. Allah'ın Kur'an'ı indirmesi, Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisidir. Onun rahmetidir. Hüvellezî yunzilu alâ abdihi ayâtin beyinat. Evet, odur, odur ki kuluna apaçık ayetleri indirip li yoxrıcı kum mine zulumati ile nur, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için ve in Allah abi kum raufun rahim. Çünkü o sizin için rauf ve rahimdir. Vain təgdu <gülüyor> nəmət Allahı, la təgsoha. İn Allaha la rahim. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz, çünkü o gafur ve rahimdir. Alam yâlâmı an Allah, hu yâqbalu töbte an ibadihi onlar bilmediler mi ki Allah kullarının tevbesini kabul eder ve ye ehudu ve Allah kullarından sadakayı kabul eder ve enne allahe tevabur rahim ve Allah tevvab ve rahimdir fetereka adamı min rabbihi kelimatin ve aleyhi innehu huve tevvabur rahim. Evet, Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onunla tevbe etti. Allah onun tevbesini kabul etti. O <yüm> Tevvab ve Rahim'dir. Ve intehu ve inna غَفُورٌ رَحِيمٌ rahim. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse Allah gafur ve rahimdir. Yani biri size karşı savaşmış olsa bile savaştan vazgeçtiğinde Allah onlara karşı gafur ve rahimdir buyurdu. Siz de onlara karşı gafur ve rahim olun. ve'llezine ca'u Geçmiş ümmetlerin müminlerden sonra gelenler şöyle dediler Ve ca'u min ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman Müminler kendinden önce geçenler için derler ki Evet, Rabbimiz bizden önce iman ile gidenleri için onlara mağfiret et. Ve la tej'al fi kulubina gillen. Lillezina amenu. Bizim için bizim gönlümüzde müminlere karşı hiçbir gıl, hiçbir ağırlık, hiçbir kin bırakma ya Rabbi. Rabbena İnne Raufun Rahim. Evet. Onlar Rabbimiz sen Rauf ve Rahimsin derler. İnne aradnel emaneti ala semavati ve ert. Biz emaneti göklere ve yere yükledik, ve cibal dağlara yükledik ve ebeyne en yemil neha ve aşfaqnı minha. Onlar onu yüklemekten çekindiler ve aşkıne titrediler ve hamlenel insan insan onu yükledi inne hukane zelümen cehula çünkü o zelum ve cehul idi liyudhibe liyudhibe Allahul münafik vel ve münafikat ve müşrikine vel müşrikat Allah bunu neden böyle yaptı Allah bunu böyle yaptı münafık erkeklerle münafık kadınlara müşrik erkeklerle müşrik erkeklere azab edecek ve yetu Allahu al mü miniine ve ve Allah Mümin erkekler ve mümin kadınların da kendisine dönüşünü kabul edecek ve kan Allahu Gafur Rahim'a çünkü Allah Gafur ve Rahimdir. Ve leula fatullahi alaykom ve rahmetu Eğer Allah'ın fazli ve rahmeti sizin üzerinizde olmasaydı, evet. haliniz ne olurdu? Ve ana Allah raufun rahim. Muhakkak ki Allah Rauf ve Rahim'dir. Sadakallahu'l-Azim. Bundan sonra anlatacaklarımız bu ayetlerin tefsiri olacak zaten. Dünyaya Rabbimizi bilmeye, tanımaya, anlamaya, bulmaya gelmişiz. Vuslat yolculuğu zaten bunun için yapılır. Müşid-i Kamil'e bunun için tabi olunur. Ona tabi olanlar onunla beraber Allah'a yolculuk yapar. Bu yolculuğu kendi gönlünden yapar. Yolculuğu kendisinden kendisinedir gene. Bu yolculuğu yaparken bunu Allah'ın isimleriyle yapar. Esmaul Hüsna ile yapar. İlk yolculuğa başlar başlamaz Allah'ın Rab isminin tecellisinin içine girer. Rab ismi. Rabbi onu terbiye eder yani. Terbiye eden Allah'tır. O alemlerin Rabbidir. Bütün alemlerin terbiyesi ona aittir. Kemara erdirmek ona aittir. Olgunlaştırmak ona aittir. Yolu göstermek ona aittir. İdare etmek ona aittir. Kemal'e ermesi için ihtiyacını temin etmek ona aittir. Ona imtihan sah sahasını hazırlamak ona aittir. Rab isminin tecellisinin içine girer, ilk karşılaştığı Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Allah'ın esmasını, isimlerini öğrenirken, sanki isimler öyle bağımsızmış gibi anlamak elbette ki doğru değildir. Nasıl anlıyoruz? Bir teşbih yapalım, öyle anlayalım. Söylemiştim daha önce, mutlak tenzih yanlıştır, mutlak teşbih de yanlıştır. Tam ikisinin arasından yolu yürümek gerekir. Bir insan düşünün, teşbih yapacağız. Esma bütünü, bütünüyle teşbihdir zaten, Allah'ın isimleri. O insan, Resulullah Efendimiz'i farz edin. Rauf ve rahimdir. Alemlere rahmettir. Allah'ın bütün güzel isimleri onda tecelli etmiştir. Ama o bir insan değil mi öyle? Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı deyince de bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah'ın Allah ismini tanımaya çalışıyoruz. Nereden? Esmasından. Esma-ül Hüsna'sından. Allah Rahman'dır, Allah Rahim'dir, Allah Kerim'dir, Allah Melik'tir derken Allah'ın sıfatlarını söylüyoruz. Yani bir insandaki özellikleri nasıl anlayıp tanımaya çalışıyorsak esmayı anlarken de böyle anlıyoruz. Benim Rabbim böyleymiş diyoruz. Allah kendini nasıl tanıtmışsa öyle anlamaya çalışıyoruz. Evet. Biri vuslat yoluna başladığında ilk muhatap olduğu isim Allah'ın Rabb ismidir. Allah'ın terbiyesine girmiştir. Rabbini tercih etmiş, ona dost olmayı, ona vasıl olmayı tercih etmiş. Bunun karşılığı neyse ben bunun gereğini yaparım demiş. Allah da kuluyla yani ya peygamberle, nebiyle, resulle ya da onun varisiyle ne yapar? Evet, o vesileyle onu terbiye eder. O bu yolculuğu kendi gönlünden kendine yapıyor. Kendi hakikatine ne yapıyor yani? İkinci olarak gelen isim, diyelim ki bu terbiye süresi boyunca hep Allah'ın Rab isminin tecellisiyle karşı karşıyadır. Allah ona bir perde oradan aralarsa, onun müşahede edeceği Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Bu ismi geçerse, ikinci sırada gelen isim, Allah'ın Rahman ismidir. Allah'ın Rahim ismidir. Rahmetinin tecelli ettiği isimdir daha doğrusu. Hangi tarafa dönerse dönsün Allah'ın rahmetini görür. Görür ki Rabbi ona rahmetiyle muamele eder. Onu rahmetiyle terbiye eder. Bir adım ileri gitmiş. Bütün isimler böyle peş peşe tecelli eder onda. Her bir isimden Rabbini tanır ama bakarsa tabii, anlamaya çalışırsa, hikmetle bakarsa, baktığında Rabbinin onu terbiye ettiğini görür, rahmetiyle muamele ettiğini görür, bütün isimleri böyle bir bir üzerinde ne yapar? Görür ve tadar. En son gördüğü, göreceği isim Allah'ın ilah ismidir, Allah ismidir. Tapılmaya layık olan Allah'tır. İlah bir tek O'dur. Son mertebede, son durumda bunu anlar. Bu durumda biri, ustat yolculuğu yaparken neyle yolculuk yapıyormuş? Neyi anlaması, tanıması gerekiyormuş? Esmaül Hüsna'yı anlayıp tanıması gerekiyormuş. Anlaması gerekiyormuş. Bunu üzerinde tatması gerekiyormuş. En son mertebede aynı zamanda başlangıç noktasında da bu böyledir. Bütün bu yolculuk aşk ile yapılır. Rabbini tanıdıkça onu sever. Önce onu Rab olarak sever yani. Sonra onu Rahman ve Rahim olarak sever. Sonra onu Kerim olarak sever. İsimler böyle peş peşe tecelli eder. En son mertebede evet, bütün isimlerin Birleştiği, Allah ismine sıra geldiğinde artık kul bütünüyle aşk olmuştur. Allah'ın isimlerini birer birer öyle bir sevmiş ki, bütün o isimler onun her zerresine tecelli etmiştir. Allah'ın sıfatları, isimleri tecelli etti. Sevdiği için, öyle durup dururken havadan tecelli etmiyor. Hadi bana ikram et, hadi bana ver demekle kimse bir şey almaz, kazanamaz. Hayal kurmuş olur. Yani yolu yürürken, yolu giderken Allah'ı tanıdıkça seviyorsun. Sevdikçe evet, o senin duan olur. Bir şey sevmeden onu istemiş olmuyorsun. O duan da olmuş olmuyor. İstediğin kadar dilinle söyle. Duan sevdiğin kadardır. İçtiyakın kadardır. Arzu ettiğin kadardır. Onun için Allah'ın esmasını sevdikçe o senin duan olur. Ya Rabbi bunu istiyorum. Bu ismi seviyorum. Allah o ismiyle senin gönlüne tecelli ediyor. Evet bir de bakıyorsun ki evet isim tecelli etmiş. Yani Allah'ın Rahim ismi tecelli ettiğinde bir de bakıyorsun ki mahlukata insana tabii ki önce en yakınlarına rahmet etmeye, merhamet etmeye başlamışsın. O isim tecelli ettikçe senin rahmetin artar. Her bir isim böyledir. Sonra bir de bakıyorsun ki bütün isimler tecelli etmiş, arada başka bir şey kalmamış. Benlik diye bir şey kalmamış. O vardığın son noktada Allah isminin tecellisiyle senin duan da kalmamış olur. Allah'ın senin için murat ettiği senin duan olmuş olur. Allah senin için neyi murat etmişse o senin de isteğindir. Artık kendi kendine nefsinle, benliğinle, varlığınla bir isteğin kalmış olmuyor. Sadece Allah senin için neyi takdir ediyor? Sen de onu istiyorsun. İtiraz etmiyor. Tam tersine senin için neyi takdir ettiyse onu seviyorsun. Bu isterse sevmediğin bir şey olsun. Beğenmediğin bir şey olsun. nefsinin kabul etmediği bir şey olsun isterse. Allah ayet-i kerimede Yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurduğunda melekler ya Rabbi kan döküp fesat çıkaran birini mi halife kılıyorsun dediğinde Allah ne buyurdu onlara? Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Allah Adem'e bütün esmai isimleri talim etti buyurdu. Bütün esma husnayı talim etti. Bu esmaül husnanın içinde her şey vardır. Bütün varlık vardır. Her şey Allah'ın esmasının, isimlerinin tecellisidir zaten. Sonra Allah onları melekleri arz edip hadi bunu bana haber verin dedi. Melekler ne dediler? Senin bize öğrettiğinden başka bir şey bilmeyiz. Sen subsansın ya Rabbi. Allah Adem'e bu isimleri haber verdiyince Adem o isimleri haber verdiğinde Evet Allah sizin bilmediklerinizi ben biliyorum demedi mi size buyurdu. Sonra meleklere Adem'e secde etmesini emretti. Secdenin sebebi neymiş? Allah'ın Adem'e talim ettiği esmaymış. أَلَّمَ الْآدَمَا اَسْمَاءَ كُلَّهَا Allah Adem'e bütün isimleri talim etti buyurdu. Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Adem deyince onu insan olarak anlamak lazım. Her bir kul kendini Adem olarak bilmesi lazım. Bu esmayı talim etmesi lazım. Evet. Bu esmayı burada eğer talim etmezsek, meleklerin secde ettiği varlık olmamış oluruz. Esmayı talim ettiğimiz kadarıyla Allah'a yakın oluruz. En yüksek makama gelir, meleklerin secde ettiği varlık oluruz. Esmayı talim ettiğimiz kadarıyla. Esmayı talim etmek demek, ismi Allah'ın ismini öğrenmek, o sıfatı öğrenmek, sonra o sıfatı gönlüne giymek, o sıfatla sıfatlanmak, yani rahim ismini öğrenmek, sonra rahim olmak sonra rahim ismiyle tecelli etmek rahim ismiyle varlığa mahlukata insana muamele etmek isim böyle talim edilir Allah'ın isimlerini talim edenler esmaül Hüsna'yı talim edenler meleklerin secde ettiği varlık olur Esmayı talim edebilmek için önce ismi sevmek lazım. Sevmezsek dua etmemiş oluruz. O ismi sevmemiz, onu istememiz bizim duamız olmuş olur. Duamız doğru olduğunda, duamızda sami olduğumuzda Allah bunu bize ikram eder, ihsan eder. Esmayı ilimle öğrenmek, bilgi sahibi olmak ayrı şeydir. Esma'yı talim etmek başka bir şeydir. Talim etmek, direkt onu almak demektir. Öğretmekse bilgi olarak hafızaya kaydetmektir. Bütün sahabe esma'yı Resulullah Efendimiz'den, Resulullah Efendimiz'in talimiyle aldı. Kıyamete kadar da onun varisleri esma'yı talim eder. Sadece ismi anlatıp bilgi olarak onu öğretmez. Bir de kendi gönlündekini aynı şekilde ne yapar? Verir. Allah'ın adeti böyledir. Yani Allah'ın Rahim isminin tecellisini arabilmek için, bu esmayı arabilmek için Rahim olan bir zatla muhatap olman lazım. Onun bunu sana vermesi lazım. Onun üzerinden bunu alman lazım. Güneş nasıl ışığını her tarafa yayıyorsa bir Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği bir nebi, bir resul, bir peygamber varisi aynı şekilde gönlünden onu öyle, onuru öyle saçar. Yapmamız gereken şey gönlümüzü açıp onu dinlemek. Onu almak. Onun üzerinde o esmayı sevmek. Bir kul Allah'ın bir ismiyle ne zaman isimlenmiş olur? Bir sefer rahmet etse, beş sefer rahmet etse rahim ismini alır mı? Almaz. Her halükarda eğer merhamet ederse, rahmetle muamele ederse o zaman rahim olur. Allah'ın rahim ismini almıştır. Yani bir sefer, beş sefer, on sefer merhamet etmesi yetmez her anda rahmetle muamele ederse o ismi almıştır Evet, Allah müminlere rahimdir buyurdu bil müminine rahima Allah müminlere karşı rahimse müminlerin de müminlere karşı rahim olması gerekir Bir de Resulullah Efendimiz için buyurdu, Bil müminine raufu rahim. O müminlere rauf ve rahimdir. Evet, Allah'ın iki ismi birden, Allah ismini ona verdi. Resulullah Efendimiz'in en öndeki sıfatı, ismi neymiş? Rauf ve rahim olmak. Alemlere rahmet olmak. Evet bir de buyurdu ki müminler Allah'ın rahmetinin içindedirler. Allah'ın rahmetinin içinde olmak demek Allah'ın sevdiği ve Allah'ı seven demektir. Allah sevdiklerini rahmetinin içine alır. O rahmeti kim hak etmişse Allah'ın rahmetinin içine alır. Evet ayet kerimede buyurdu ki onlar Allah'ın hakını takdir edemediler. Niye takdir edemedi? Nasıl takdir etmedi Allah'ın hakını? Esmaül Hüsna'yı Allah'a has kılmadılar. Esmaül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri demek. En güzel isimler Allah'a aittir. Allah en güzeldir demektir bu. Allah en güzeldir. Bütün güzelliği Allah'a vermeyenler, Allah'ın hakkını takdir edemediler. Muaz bin Cebel anlatıyor. Biz diyor, bir yolculuk esnasında Resulullah Efendimiz beni arkasına bindirmişti. Yolda yürürken buyurdu ki, Ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? diyor. Muaz dedi ki, ben dedim ki, Allah ve Resulü bilir. Diyor, buyurdu ki, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kullarının kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamalarıydır. Gene diyor, buyurdu, kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? dedi. Muaz, Allah Resulü bilir dedi. Diyor, buyurdu ki, kulun Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayan kuluna azap etmemektir dedi. Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayana azap etmemektir. Eğer Allah bir Gula azab etmediyse, okul azabı hak etmemişse o cennetliktir demektir. Şart nedir? Kendisine hiçbir şeyi şirk koşmamak. Nerede şirk koşuyor? Allah'ın isimlerinde şirk koşuyor. Zatına değil. Zaten müşrikleri anlatırken Allah buyurdu ki, onlara sorsan desen ki, gökleri kim yaratmış? Allah diyecekler. Yeri kim yaratmış? Allah diyecekler. Sizi kim yarattı desen? Allah diyecekler. Söyle onlara, o zaman nasıl döndürüyorsunuz? Allah'a şirk koşmak, Allah'ı inkar etmek değildir. Puta tapmak değildir. O zaten bütünüyle şirkti. Evet, Allah'a şirk koşmayan buyurunca hatta Muaz dedi ki Ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim mi? Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki Hayır. Eğer insanlara haber verirsen sonra amel işlemekten gevşerler. Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşmamak Şirk koşmamak için evet, isimleri bilmek lazım, tanımak lazım, anlamak lazım. Evet, öyle ki şirke düşmeyelim. Evet, Ayet-i Kerime'de buyuruyor. Muhammedun Resulullah ve ma'ahum ve ruhamahum beynehum. Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber olanlar da O'nun bu Risaletine ortaktırlar. O'na yardım ederler. Ve onlar kendi aralarında Rahim'dirler. Rahima, Rahim'in çoğuludur. Kendi aralarında birbirlerine karşı Rahim'dirler. Eğer müminlere Rahim'de edesek Muhammedun Resulullah bu durumda O'nun Resulluğuna iman etmemişiz ve O'na yardım etmiyoruz demektir. O'nun Risaletinin altına omuzumuzu veremedik demektir. Allah ayet kerimede buyurdu ki, ''Sizin düşmanınız şeytandır. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytana tapmayın.'' dedi. Şeytana abdolmayın. Şeytanın adımlarını takip etmeyin dedi. Sizin düşmanınız şeytandır dedi. Allah'ın şeytani düşman olarak göstermesi onun rahmetindendir. Neden? Öyle ki düşmanımızı bilelim, tanıyalım. Birbirimize, insana düşmanlık yapmayalım. Okuduğumuz ayetlerde karşı karşıya gelmiş, savaşmış olsanız bile onlar eğer dönerlerse, pişman olurlarsa, savaştan vazgeçerlerse, Allah gıfır ve rahimdir dedi. Yani siz de onlara karşı gıfır ve rahim olun. Onları affedin, rahmetle muamele edin dedi. Evet, düşman olan iblistir, düşman olan şeytandır. Evet. Bir kısım insanlar şeytanın tuzağına düşmüşse, bize düşen onlara yardım etmektir. Şeytanın oyuncağı olmaktan onları kurtarmaya çalışmaktır. Yardım etmek böyledir. Cehenneme sürüklemek değildir. Küfürle itham etmek değildir. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kim imanı inkar ederse ameli boşa gider. Hele bir de mümin kardeşlerimizin, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kardeşlerimizin imanını inkar ediyor, onları mümin olarak kabul edemiyorsak bizim gibi değilse, bizim yolumuzda değilse, bizim cemaatimizde bizim tarikatımızda değilse onlar yanlış yoldadır deyip onları küfürle itham ediyorsak imanlarını inkar etmişiz demektir. Bu durumda amelimiz boşa gider. Allah mümini tarif ederken müminleri tarif ederken buyurdu ki Evet, müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar ve onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler buyurdu. Allah'ın mümin tarifi buydu. Bakacağız Allah deyince kalbimiz titriyor mu, titremiyor mu? Titremiyorsa bir sorun var. Nerede sorun var? İmanda. Mümin tarif ediyor çünkü. İmanın neresinde sorun var? Allah'ı tanımada sorun var. Allah'ı bilmede sorun var. Esma-ul Hüsnayı anlamamada sorun var. Eğer esma Hüsnayı anlarsak, Rabbimizi esmasıyla, sıfatlarıyla tanırsak, ona aşık oluruz. Onun o esması gönlümüze tecelli eder. O esmanın nuru gönlümüze tecelli eder. Ona aşık olunca, Allah derince ne dendiğini, kimi zikrettiğini, alemlerin Rabbini zikrettiğini, zikredildiğini anlarsın ve titrersin. Kalbin ürperir, aşktan, muhabbetten, haşiyetten. Eğer biri Allah'ı bilirse, tanırsa, Allah o kul için neyi takdir etmişse, okulda da onu ister. Onu tanımadığı için, kendi kendisine, ben kendi hayatım hakkında, kendim için daha güzel karar veririm, daha güzel hüküm veririm, daha güzelini isterim dediği için, Allah'a güvenemiyor, tevekkül edemiyor, Allah'ın kendisi için takdir ettiğini, Kendisi isteyemiyor. Allah'ı bilmediği içindir. Tanımadığı içindir. Resulullah Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatu vesselam. Allah insanlardan ancak merhametli olanları affeder, magfiret eder, rahmet eder onlara. İnsanlardan merhametli olanları Eğer bir kul merhametli değilse Allah'ın kullarına Mahlukata karşı merhametli Değilse Allah'ın rahmetini Hak etmiyor demektir Onun için Allah da insanlardan merhametli olanları Magfiret eder Onlara rahmet eder Evet gene buyuruyor Merhamet etmeyen kimseye Merhamet olunmaz Dedi Allah ona merhamet etmez Buyurdu Yine başka bir hadiste muhakkak ki insandaki rahmet, merhamet rahmandan bir cüzdür. Rahmanın tecelli ettiği bir parçadır dedi. Rahmandan bir cüz. Evet. Bu hadis-i şerifi Buhari, Tirmizi, Ahmet bin Hamdel rivayet etmiş. Evet. İnsanlardaki rahmet Rahmandan bir cüz. Esma'dan bir parça taşıyor o. esma Esmaül Hüsna'dan. Başka bir hadis. Allah'ın rahmeti bütün mahlukatı kapsamak üzere Rahman'ın arşında asıladır. Rahman'ın rahmeti bütün mahlukatı kaplamak üzere Rahman'ın arşında asıladır. Yani tecelli etmeyi bekliyor kulun onu indirmesini bekliyor yani. Kul isterse Allah onu indirecek. Kul istediği kadarıyla onu indirir. Çünkü Allah'ın isimleri aynı zamanda duayı gerektiriyor. İsmin tahrik edilmesi gerekir çünkü. Dua edilmeden o isim tecelli etmez. Ayet-i Kerime'de duanız olmasaydı Rabbiniz size neden değer versin buyurdu. Duan evet. aynı zamanda senin degerindir, kıymetindir, şerefindir. Neyi istiyorsan kıymetin degerin de ona göredir. Eğer istediğin dünya ise, kıymetin bir avuç toprak kadardır. Ama istediğin Allah ise, Allah'ın isimleri, sıfatları ise, Allah'ın rızası, dostluğu ise, ona da kıymet paha biçilmez. Evet, O asili rahmeti almak için bize lazım olan, gerekli olan duadır. O ismi sevip istemektir. Evet, başka bir hadis-i şerif. Güçsüzlere, merhamet edenlere Rahman olan Allah da rahmet eder. Rahmeti hak edenlere güçsüzlere, zayıflara kim merhamet ederse Rahman olan Allah da ona rahmet eder. <gülüyor> esma Hüsna husna Allah ayetlerde El Esmaul Husna buyurdu. En güzel isimler Allah'a aittir dedi. Allah'a maksustur. Bütün güzellikler Allah'a aittir dedi. Bütün güzellikler Esmaul Husna bütün güzellikleri kapsayan Allah'ın nuru tecellisidir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu Allah güzeldir, güzeli sever yani en güzel isimler Allah'a aittir, bütün güzellik Allah'a aittir, kim Allah'ın güzelliğiyle güzel olursa Allah'ın sevgisini hak eder Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister buyurdu Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister yani o güzellik, o esma nimeti onun üzerinde görünsün istiyor Allah. Allah'ın isimleriyle isimlenmiş, sıfatlarıyla sıfatlanmış bir kul, Allah'a halife olmuş, Allah'a ayna olmuş bir kuldur. Ona bakan Allah'ı hatırlar, hatırlamalıdır. O hatırlatır zaten. Allah'ın güzelliğini yansıtıyor çünkü. Bu güzellik zahiri bir güzellik değildir. Manevi bir güzelliktir. Ahlak güzelliğidir. Yani rahimdir, kerimdir, afudur. Allah'ın isimleri böyle üzerinde tecelli etmiş. Onu seven o isimlerle sever. Aslında onu sevmemiş. Neyi sevmiştir? Ona bakan, onun üzerindeki Allah'ın isimlerini sevmiştir. Bütün bu isimlerle isimlenmiş bir hulu, sevmemek mümkün değildir. Ve bu, Allah'ın sonsuz esmasından bir damladır. Böyle bir insan, sonsuz esmasından bir damladır. Bu durumda acaba... Allah'ı nasıl sevmemiz lazım? Gerçekten onu esmasıyla bilen, tanıyan, anlayan onu nasıl sever? Evet, Allah esmasını, rahim esmasını tanıtırken Rahim dedi. Yani bütün şeref kendisine aittir, İzzet sahibidir. Ama o rahimdir dedi. Rahmanur Rahim dedi. Gaffurur Rahim dedi. Rahimin Gafur dedi. Raûfur Rahim dedi. Rabbir Rahim dedi. Berrur Rahim dedi. Tevvabur Rahim dedi. Evet, tövbeleri kabul eder. Rahmetinden dolayı iyilikleri ihsan eder. Berrur Rahim rahmetinden dolayı rıfkı ile muamele eder. Rahmetinden dolayı Raûfur Rahim Rabbil Rahim, O'nun Rablığı, mürebbiliği, terbiyesi, rahmetiyledir. Terbiye eder, Rahim olduğundan dolayı O Rahim'dir çünkü O Rahman'dır. Gıfırı <gülüyor> Rahim dedi, mağfiret eder çünkü O Rahim'dir dedi. Mutlaka Allah'ın esması üzerinde tefekkür etmemiz lazım. Rabbimizi anlamak istiyorsak, tanımak istiyorsak, onu zikretmek istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmek. Bize nasıl muamele yapmış? Bize Rablılığını nasıl yapmış? Nasıl bizi terbiye etmiş? Rahman ismiyle bize nasıl muamele etmiş, tecelli etmiş? Rahim ismiyle nasıl muamele etmiş, nasıl tecelli etmiş? Bütün bunlara bakıp bu isimleri tefekkür edip Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bize olan yakınlığını tatmaya çalışıyoruz. Bu isimleriyle bize yaptığı muameleden dolayı onu sevmeye çalışıyoruz. Eğer bir sefer gönlümüzün üzerindeki bu sis perdesi bir kakarsa, bütün şiddetiyle Allah'ın o esma ol Hüsna'sını anlamaya, tatmaya başlarız. Kendimizi Allah'ın huzurunda buluruz. O'nun huzurunda olduğumuzu tatmaya başlarız. Evet, o zaman Allah deyince kalbimiz titrer, her zerremize kadar titreriz, ürpeririz. Bunun başka bir yolu da yoktur. Bu durumda mümin olmanın başka yolu yoktur. Çünkü müminler Allah zikredildiğinde kalpleri ürperen, Allah'ın ayetleri okununca imanları, muhabbetleri artan, bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerdir. Evet. Esma dersini biz de onun için yapıyoruz. Sadece sonsuz bir deryadan bir damlayı anlatmaya çalışıyoruz. Bir damla. Gerisi herkes bu tefekkürü kendisi yapmalıdır. Kendisi tanımaya, anlamaya çalışmalıdır. O dergaya kendisi dalmalıydır. De Şimdiye kadar üç ismi anlattık. Onların üzerinden anlatayım. Allah Rabb'dır dedik. Alemlerin Rabbidir dedik. Rabb terbiye eden demek, mürebbi demek. Terbiye eden, koruyan, gözeten, yolu gösteren. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesi olunca, onun da kendi ev halkına karşı ne olması lazım? Allah'ın Rab ismiyle onlara muamele etmesi lazım. Allah nasıl ki peygamberiyle, vahyiyle terbiye ediyorsa, bizim de kendi ev halkımızı Allah'ın vahyiyle terbiye etmemiz lazım. Kur'an ile terbiye etmemiz lazım. Ne buyuruyor diye ayet-i kerimede? Kendinizi ve ehlinizi Yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun değil mi? Bu durumda senin onu koruyabilmen için ne yapman lazım? Onları terbiye etmen lazım. Allah'a kul olmaları için onlara yardım etmen lazım. Bu Allah'ın Rab isminin tecellisiydi. Yapmadınsa bunu Allah'ın ayetleriyle yapmadınsa bu isim sende tecelli etmemiş demektir. Allah rahmandır, Allah rahimdir. Bu terbiyeyi yaparken bunu rahmetle yapman lazım. Tenzülül minel rahim buyurdu. Bu Kur'an Rahman ve Rahim'in indirmesidir dedi. Rahman ve Rahim indirdiyse bu Rahman ve Rahim olarak ancak öğretilebilir. Mesela Resulullah Efendimiz öğretirken hiçbir sahabeye kızdığını duyduk mu? Bizimkiler nasıl öğrettiler, hocalarımız yani? Döverek, hocanın dövdüğü yerde gül bitiyormuş. Öğretenin Rahman ve Rahim ismiyle isimlenmiş olması gerekiyor. Bir eğitimcide, bir muallimde ilk aranan şart onun Rahim olmasıdır. Eğer çocuklarımıza bir şeyi öğreteceksek, Onlara karşı rahim olmamız lazım. Rahmetle muamele etmemiz lazım. Onları öyle eğitmemiz lazım. Evet, Bütün isimleri böyle üzerimizde görülmesi lazım ki Allah'a kul olduğumuzu, abd olduğumuzu kabul etmiş olalım. Allah'a halife olabilelim. Yoksa İslam'ı bir takım emirlerden, nehilerden ibaret zannetmek İşi anlamamaktır. Allah bizi dünyaya, Hazreti insan olalım diye gönderdi. Niye buyurdu? Emaneti göklere, yerlere, dağlara yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler dedi. Ama insan bunu yüklenmekten çekilmedi. Çünkü o buna layıktı. O bunun hakkını verebilirdi. Verebilir. Allah bunu neden yaptı? münafık erkekler ve münafık kadınlara, müşrik erkekler ve müşrik kadınlara, evet, bundan dolayı emaneti emanetin hakkını veremediklerinden dolayı azap edecek dedi. Azap demek, mahrumiyet demektir. Neden mahrum olacaklar? Allah'ın esmasından mahrum olacaklar. Devam etti ayet, iman eden erkeklerle, İman eden kadınları da kadınların da tövbesini, kendisine dönüşünü kabul edecek. Çünkü o rauf ve rahimdir. Yani o ana kadar ters yola gitmişler, yanlış tarafa gitmişler, anlamamışlar. Ne zaman ki onlar Allah'a döndü, Allah onların dönüşünü kabul edecek. Neye dönüşünü? Kendisine dönüşünü. Esmasına, isimlerine dönüşünü isimleriyle isimlenmeye dönüşünü Allah'ın sıfatlarına sıfatlarını almaya dönüşünü Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya dönüşünü kabul edecek dedi gerisine gerisine müşrik ve münafık dedi niye müşrik ve münafık? insanlar iki kısımış müşrik ve münafık ben iman etmişim dediği halde iman etmediyse münafıktır aşıktan inkar ediyorsa müşriktir zaten Emanet bütünüyle, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği, Allah'ın insana nefret ruhtur. Ya o olursun, ona haksızlık etmemiş olursun ya da ona ihanet edersin. Kendini, kendi kendine ihanet edersin yani. Onun için Allah ne buyurdu? Ey nefislerini israf eden kullarım! Nefislerini israf eden, nefsini harcayan kullarım. Kendi kendini harcayan kullarım. Kendi kendine ihanet eden kullarım. Nasıl kendini ihanet etmiş? Kendini Allah'ın nurundan bilmemiş. Allah'ın kendisine nefettiği ruh olarak kabul etmemiş, edememiş. Kendini çamurdan zannetmiş. Dünyaya ait bir varlık zannetmiş. Kendine zulmeden kullarım. Nefsine zulmeden kullarım. Kendini harcayan kullarım. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder buyurdu. O, rauf ve rahimdir buyurdu. Size rahmetiyle muamele eder. Sizi mağfiret eder. Hiç günahı işlememiş gibi size muamele eder dedi. Neye davet ediyor? Kendine dön dedi. Yani bu yaştan sonra bir şey olmaz. Bu aşamadan sonra artık bir şey yapamam. Deme. Sen dön. Ben sana rahmetimle muamele ederim. Senin günahlarını sevaba çeviririm. Niye? Çünkü Allah rahim ve vedudtur buyurdu. Rahim ve vedud. Rahmetiyle muamele eder. Çünkü Allah seviyor. Nazar insana değer mi? Eğer değerse hangi ayetleri okumalıyız? Nazar insanlara değebilir. Bu durumda Felak ve Nas suresini okuması lazım. Evet. Sabah evden çıkarken, akşam yatarken, üç sefer Felak ve Nas suresini okuyup, eline öfürüp, başından başlayıp bütün bedenini mesh lazım. Resulullah Efendimiz her gün böyle yapardı. Ben size tabi olmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Tevbe nasıl alınır? Tevbe alınmaz. Tevbe tevbedir. Tevbe Allah'a dönmektir. Tabi olmak da öyledir. Biri, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum dediğinde bizim için bizi mürşidi olarak kabul etmiş demektir. ''Ben bununla Allah'a yürümek istiyorum.'' dediğinde bizi kabul etmiştir. Tevbe nasıl alınır? Tevbe Allah'a dönmektir. Bu durumda bizimle beraber olanlar neyi istemeli? Allah'a dost olmayı, Allah'a vasıl olmayı, Allah'ın isimleriyle isimlenmeyi, sıfatlarıyla sıfatlanmayı, Hazreti İnsan olmayı tercih ettiyse biri, Evet, bizimle beraber yola çıkmaya hazır demektir tabi olmuş demektir evet. bir de bizim kısa bir dersimiz var onu alıp onu çekmeye başladığında bizimle beraber yola koyuldu demektir ne zaman o dersi bıraksa ihmal etse gönül bağını bizden kopardı demektir yerinde sayıyor farkında değildir onun için arkadaşların o dersi ihmal etmemeleri lazım. Her ne olursa olsun onu mutlaka çekmeleri lazım. En kötü halde bile 11 sefer, olmadı, 7 sefer, olmadığı 3'er sefer mutlaka yapıp o gönül bağını kurması lazım. Bu birçok arkadaşımızın da sorunudur aynı zamanda. Geçen gün internette Sırat Köprüsü'nde geçiş sahnesini izledim ve hala etkisindeydim. Kendimi toparlamak istiyorum ama kalbim o kadar kararmış ki hiçbir şey yapamıyorum. Sadece düşünüyorum sonum ne olacak? Biz de merak ediyoruz. Kalbim kararmış demek doğru değildir. Müminin kalbi kararmaz. İman nurunun bulunduğu bir kalp kararmaz. O Allah'ın muhabbetiyle, nuruyla aydınlıktır. Eğer Allah'a olan sevgimiz bizi hareketlendirmiyorsa, bu fayda vermeyen bir imandır. Allah ayet-i kerimede iman etmeyenler veya imanları kendilerine bir fayda vermeyenler dedi. İmanımız bizi harekete geçirmediyse, bize salih amel işlettirmediyse, bize tövbe ettirmediyse, bize feryat ettirmediyse, bu fayda görmediğimiz bir imandır, fayda vermeyen bir imandır. Fayda vermeyen iman, iman değildir. Nasıl ki, güneş etrafı aydınlatıyorsa, İman da aynı şekilde aydınlatmalıdır. Gönlümüzü, aklımızı, hayatımızı aydınlatmalıdır. Aydınlatmıyorsa o zaman o iman değildir. Yani güneş aydınlatmıyorsa güneş değildir. Işığı varsa güneştir. İman da öyledir. Eğer o bizi harekete geçirmişse, bize salih amel işlettiriyorsa, önümüzü, gönlümüzü, hayatımızı aydınlatıyorsa... Evet, o imandır. Yoksa yoksa ışığı olmayan güneş güneş değildir. Bir kadın kocasından hiçbir şey saklamadığı halde kocası ondan saklıyorsa bu durumda kadın kocasına nasıl muamele etmelidir? elinden geliyorsa dövmelidir önce. Herkes kendisine yakışanı yapar. Kesinlikle eşlerin birbirlerinden bir şeyi gizlemesi doğru değildir. Kesinlikle yanlıştır. Nasıl muamele etmelidir? Kendisine yakıştığı şekilde. Hiçbir şey gizlememeye devam etmelidir. İnşallah o da onun gibi olur. Ben namaz kılmak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Sürekli geciktiriyorum. Bundan kurtulmak ve bir daha bırakmamak üzere başlamak istiyorum. Ne yapmalıyım? Bir şeyi kazanmak istiyorsak mutlaka mücadele etmemiz lazım. Bir mücadele vermemiz lazım. Öyle birden sihirli bir değnek dokunmuş gibi hemen bu böyle olsun demek doğru değildir. Bir konuyu, bir şeyi Allah'tan istediğimizde mutlaka duamızda ısrar etmemiz lazım. Eğer bunu istiyorsak bu bizim duamızdır. Biraz da çaba gayret sarf etmeye çalıştığımızda evet, Allah bunu ihsan eder inşallah. Herkes kendine göre mutlaka bir şeyler söyleyebilir. Allah eğer erkeklere kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dediyse bu durumda cennete taşıma görevi erkeğe verilmiştir. Allah vermiş. Öyle kadın erkek eşittir demekle iş bitmiyor. Allah öyle söylemedi. Allah kimin sözünün geçtiğini bilir. Yaratan bilmez mi? Ya da bir baba dese ki beni dinlemiyorlar. Bu geçersiz bir mazerettir. Allah biliyor. Evet, herkes hem nasıl kendisinden sorumluysa ailesinden de öyle sorumludur. Onları cennete taşımak için, cehennemden korumak için Sorumludur ve Allah bunun hesabını sorar. Allah emretti, koruyun dedi. Koruyamadıksa eksiklik bizdedir, yanlışlık bizdedir. Mazeret üretip beni dinlemiyor demek mazeret olmaz. Allah böyle bir mazereti kabul etmez. Allah bize rahmetiyle muamele etsin inşallah. Allah bizi Rahim isminin tecellisine mazhar etsin inşallah. Amin. Kullarına karşı, mahlukata karşı Allah bizi rauf ve rahim kalsın inşallah. Amin. Allah bizi esmasıyla, zatıyla, sıfatıyla tecelli etip şereflendirsin inşallah. Amin. Bizi kendisine layıkıyla halife kalsın inşallah. Amin. Ayna kalsın inşallah. Amin. Aleme, alemlere nur saçanlardan kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun.